...ve Bülent Usta. Merhaba. Normalin sınırlarına hoş geldiniz. Ben Bülent Usta. Ee, bugün e, programda Alparslanoğlu yer alamayacak maalesef. Bir işi çıktı. Fakat bir konumuz var. Ee, benim aynı zamanda okuldan da... ...beraber antropoloji bölümünde okuduğum... E, ...Irmak Zileli... ...Irmak'la hem e, tam da buna şey programa denk geldi... ...yeni çıkan romanı e, son bakışı hem de e, hayal kırıklığını konuşacağız. Çünkü roman karakteri aynı zamanda ciddi hayal kırıklıkları e, yaşayan bir karakter. E, ve bu arada e, romanı gerçekten okumanızı tavsiye ederim. Hem dil hem anlatım hem kurgu açısından oldukça güzel... E, ...böyle romana geçmeden evvel... ...aslında biz... E, ...programı, sohbeti... <gülüyor> ...programdan önce başladık evet. Irmak'la... ...bu arada hoş geldin Irmak'la... Hoş bulduk, bana. hoş bulduk... E, ...böyle Alice Murdoch'un bir... ...çünkü hayal kırıklığı deyince... ...hayal'den e, önce yola çıkalım... <gülüyor> ...diye düşündük... E, ...bir makalesi de... ...aslında hayal gücünün... ...hayal etmenin... ...romancının bir düşmanı olduğunu... E, ...gerçekte e, romancının geliştirmesi... ...gereken yönün... ...imajinasyon... ...olduğunu... ...söyleyen bir şeyi vardı... ...burada imajinasyonla... E, ...biz psikolojide de kullanıyoruz... ...imajinasyonu... ...aslında bir tür böyle zihinde canlandırma... Hı hı. E, ...ve zihinde canlandırırken... E, ...gerçekliği de... E, ...hesaba katarak... ...aslında canlandırdığımız bir şey... ...katılır mısın Alice Mordak'ın... E, ...bu tespitine... ...evet... E, ...şimdi böyle sen açıklayınca evet. katılasım geldi... <gülüyor> <gülüyor> yani e, evet yani aslında hayal etmek de bir tür canlandırma gibi geliyor insana bir yanıyla. <gülüyor> e, bilmiyorum bu tabii bir nüans var muhtemelen e, Iris Mur Murdoch'un söylediği. E, ama canlandırma evet yani şöyle bir şey oluyor. E, mesela ben roman yazarken diyelim ki Tina üzerinden düşünelim. E, hemen ilk başta hikaye kafamda oluşur oluşmaz hemen oturup yazamıyorum. <gülüyor> Neden? Çünkü aslında hayal edebilirim. Hı hı. Canlandırabilmem için, belki hı hı. bunu kastediyordur. Evet. Canlandırabilmem için karakterle ve hikayeyle biraz zaman geçirmem. Onun gerçekten hı hı. var olan kişilere dönüşmesi o kişinin hı hı. gerekiyor. Hı hı. E, muhtemelen bu, buna hı hı. değiniyor Iris Murdoch diye düşünüyorum. Hı hı. Tabii bu Türkçenin biraz da şeyinden, e, bazı yönlerden e, yetersizlerle kaynaklanan bir şey. Yoksa Türkçenin pek çok yeterli olduğu... Hı -hı. biliyoruz. Ee, çok güzel e, zenginlikleri var pek çok dile göre. E, ama hayal etmek mesela biraz ondan da böyle bahsediyor Hı -hı. olacağız. fantazi ile hayal arasındaki farklar. Hı -hı. Mesela psikolojide bu çok böyle temel özellikle Winnicott'ın e, kuramlarından yola çıkınca çok temel bir ayrım var orada. fantazide gerçekliği inkar. Söz konusuyken hayal kurmada gerçekliği işin içine katarak yaratıcı biçimde gerçekliği değiştirmek. Hı -hı. Orada da bir gerçeklikle bir mesele var. Bu anlamda e, sanırım e, senin romanın da öyle. Hı -hı. Hem gerçekliği fazlasıyla işin içine katıyor, Hı -hı. E, hem de e, onu böyle tasavvur ederek, Hı -hı. E, imajinasyonla bir şey yaratıyor, hayal hayal gücünüyle aslında Hı -hı. E, yaratıyor. Orada belki de hayal etme dediği şeyin fantezidir Olabilir. Olabilir. Şimdi Aradık. senin söylediğinden hareketle şu geldi aklıma. Ee, mesela hani her yazarın metnini okuyunca okurlardan gelen klasik bir soru vardır. Bunlar yaşan yani gerçek mi hayal ürünü mü diye sorarlar. Ee, benim hep orada e, bu, bunlar hem hayal ürünü hem de gerçek de <gülüyor> diyesim gelir. Çünkü evet Tina adında birisi tanımıyorum. Ee, onu ben canlandırdım. Onu ben hayal ettim ve kurguladım. Ama e, ben hayal etmeye başladığım andan itibaren hem o artık var... Benim iç dünyamda var, bu çok net, okuyanlarda da umarım var olur ama e, ayrıca da zaten adı Tina olsun ya da başka bir şey olsun, e, Tina gibi bir sürü insan var ve Tina'nın yaşadıklarına benzer şeyler yaşayanlar var. Dolayısıyla evet edebiyat e, bir bakıma gerçekliğin e, hayal edilerek ya da canlandırılarak yeniden kurgulanıp yeniden gerçekliğe katılması belki de. Hı hı. ve. Ee, ...yeniden bir gerçek yaratıyoruz biz orada. Bir ger hı hı. gerçeklikten çıkıyoruz, onu dönüştürüyoruz, kurguluyoruz... ...ve yeni, gerçekliğe yeni bir hikaye katmış oluyoruz aslında. Evet, şimdi ben de böyle kendi yazdığım romandan... E, ...roman karakterlerinden böyle yola çıkarsam... ...gerçekten benim için böyle yaşayan karakterlere dönmüşlerdi. Hı hı. Hatta böyle ilk yazdığım romanda e, onu yayınlatmadım... ...orada bir karakterin ölmesi gerekiyordu. Mesela tek başıma öldüremedim. Şair bir arkadaşım vardı. Lütfen yanımda olur musun? <gülüyor> <gülüyor> Galiba ölecek. Artık çünkü benim kontrolümden ölmesini istemiyordum. Ama benim kontrolümden çıkmıştı <gülüyor> e, karakter. Kendi başına artık yaşamaya başlamıştı. <gülüyor> bu iyi bir şey mi bilmiyorum emin değilim. E, mesela pek bazı kuramcılarda... E, ...bunu çok şey bulmazlar... E, ...doğru bulmazlar. <gülüyor> bu kadar karakterlerim alıp başına gitmesin. Ama bu bana... Daha şey geliyor, daha sahici, daha yaşayan... Ee, e... Evet, ben bir de ayrıca yazarın e, metni üzerindeki otoritesinin ne kadar e, alaşağı edersek o kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Yani dolayısıyla benim iradem ve otoritem ne kadar geri çekilirse ve karakterin iradesi e, devreye girerse o kadar e, iyi bir metin çıktığını düşünüyorum. Onun için... Evet. ...bence bu iyidir... ...yani herkesin bir kendi yorduğu var tabi bu arada... ...hani... <gülüyor> e, ...hayır karakterlerin özgürce hareket edemezler... ...benim dediğimi yaparlar diyen yazara da... ...diyecek bir şey yok... ...o onun seçimidir hmm. sonuçta... Bu e, son bakış senin şimdi kaçıncı romanın oluyordu? E, Asa beş... <gülüyor> e, ...arada bir gençlik romanı var... <gülüyor> ...Eşik... E, ...Gözlerini Kaçırma Gölgesinde... E, ...bozuk saat gençlik romanı... 18 <gülüyor> in evinden çıktı... ...ve son bakış... <gülüyor> Şimdi yani program yani biraz bir romandan da bahsediyor Hı -hı. olacağız çünkü. Biraz böyle okurun e, spoiler vermeden. Hı -hı. <gülüyor> e, nasıl bir şey bekliyor okuru senin Hı -hı. romanını? Aslında tam bir hayal kırıklığı hikayesi. E, onun için hani sen Hı -hı. bana hayal kırıklığı deyince birden e, Allah Allah yani okudu da mı e, şey yapıyor e, söylüyor acaba bilerek mi? Sonradan, <gülüyor> evet, evet, okudum, evet, sonradan evet. okuduğunu biliyorum. <gülüyor> Ama... E, yani Tina, şimdi bir göçmenin hikayesi bu. Göçmenlik kendi başına zaten hayal kırıklıklarıyla dolu bir hikaye. Bir yerde yabancı olmak, bir yere fırlatılmış olma hali. Hayal kırıklığının kendisi. Aslında fırlatılmış olmak deyince aklıma hemen doğum geliyor. Yani doğmak da bir yere fırlatılmak ya. Aslında insanın doğduğu andan itibaren karşılaştığı ilk duygu belki de hayal kırıklığı. Çünkü doğuyoruz ve... E, aradığımız şeyler var ve bunların hepsinin karşılanması imkansız yani annemizden her an her istediğimizde süt alamamamız gibi dolayısıyla bazı hayal kırıklıkları yaşıyoruz e, Tina da kendi memleketinden Türkiye'ye gelen bir göçmen Gürcistan'dan e, Türkiye'ye hasper kadar bir aşkın peşinden aslında geliyor ve daha sınırdan girer girmez aslında bir hayal kırıklığı yaşıyor sevdiğini kaybediyor hı hı. E, ve e, Ev, ...şu kadarını söyleyeyim. ...bu romanın en başından <gülüyor> belli olduğu için... ...bakıcılığını yaptığı... ...evin, kadının evinin... ...anahtarını bakkala giderken... ...içeride unutuyor... ...ve bir, belki de bir, bir bilinç dışı... <gülüyor> e, ...harekette... <de> ...Gürcistan'daki <gülüyor> evinin anahtarını alıyor... <gülüyor> <gülüyor> ...ve bunu patronuna söylemeye çekindiği için... Çatıya çıkıp oradan eve girmeye çalışırken yere düşüyor ve e, biz romanda onun o beş dakikasını birkaç dakikası diyelim ya da... ...birkaç dakikasında zihninden geriye doğru hı hı. E, annesiyle de konuşarak yap, bir bilinç akışı halinde bütün bir hı hı. hikayesini öğreniyoruz. Evet. Ve bunu böyle romanı okurken ben e, başlangıçta tabii ilk başta anlamıyorum, anlamadım. Hı hı. E, düştü, nereden düştü, boru ne... ...vesaire. Hı hı. Sonra aklıma... ...bir yerde, çok orası çok güzeldi... ...nefisti. Ee, düşerken... Beş, ...beş katlı bir yerden düşüyor... ...ve dördün, o düşme anını sanki böyle... ...yarım saatmiş gibi. Halbuki... ...değil mi? Saniyelerle... Hı hı. ...süren hı hı. bir yol. Ona yarım saat gibi geliyor, evet. Ve böyle çok lisedeyken... ...ya da üniversite yıllarındayken... ...böyle mete özel sonradan... E, ...Mete, Mete Özel'in e, şiir kitabının editörünü de yapmıştım... ...onun bir şiiri ve oradaki bir dize aklıma geldi... ...o şiirde böyle 13 katlı bir yerden düşen bir karakteri anlatıyordu... ...her katta e, o karakterin e, her kat bir dize, bir kıta oluşturuyordu... Hı hı. E, ...ve orada da e, Wallace Stevenson bir e, dizesini alıntı yapmıştı Mete Özel... ...That is the mother of beauty, hı hı. ölüm güzelliğin anasıdır... Ve e, romanı, şimdi sürprizini bozmak e, istemiyorum. ya yani okurlar e, onunla karşılaşacaktır ama burada, bu romanda anne teması çok hı hı. mühim. Anne ile olan e, diyaloğu, ya da anne ile olan yolculuğu e, bilinç e, dışında da. Ve e, bir yandan da ölüm tabii orada. E, bunlar böyle sanki bir şey diye, roman, romanda da yani ilk şiir okudumda da harika bir roman fikri de olabilir. ...bu her katta hmm. bir hikaye... ...ve bu romanda aslında böyle karşı karşıma çıkmış oldu... senin romanında... Ee, ...ve romanda... ...bir yerinde şöyle bir şey diyor... ...bunu sık sık söylüyor... ...çocuk büyüdü... ...düş kayboldu... ...ne dersin? Evet. Ee, i̇şte tam da hayal kırıklığı... ...yani... E, ...büyümek bir hayal kırıklığı hikayesi bence... E, dedim ya demin hani doğduğumuz andan itibaren hayal kırıklığıyla tanışıyoruz. <gülüyor> İsteklerimiz, arzularımız hiçbir zaman tam olarak gerçekleşmiyor. Zaten eksik e, hissederek var <gülüyor> olmaya başlıyoruz. Ve eksiklik zaten bir hayal kırıklığı. O da bir Çünkü tam olmayı hep istiyoruz ama bu imkansız bir arzu. <gülüyor> Gerçekleşmesi imkansız bir arzu. Ve tatmin olmuyoruz hiçbir zaman. Ve hep bir arayış halindeyiz dolayısıyla. Öte yandan... Belki de e, bu arayışın kendisi insanın bu hayatta yapıp ettikleri her şeyi, yapıp ettiği her şeyin de kaynağı bir yanıyla da. E, o arayışımız olmasaydı, o tamamlanma arzumuz, tamamlanamayan, asla tamamlanamayan tamamlanma arzumuz <gülüyor> olmasaydı bir şey de yapmayacaktık belki. E, dolayısıyla evet hayal kırıklığı ile tanışıyoruz hemen ve büyürken de sürekli hayal kırıklıkları yaşıyoruz. Evet. Ve o böyle o e, satırları okurken Nilgün Marmara'nın e, bir günlüğünde yazdığı cümle geldi aklıma. Bunu sık sık gazete yazılarında da böyle alıntılıyorum. Çocukluğun kendini saf bir biçimde akışa bırakması ne güzeldi diyor Nilgün Marmara. Ve sonra da böyle aklıma e, Didem Madak'ın e, artık o Pul Biber Mahallesi diye onun çok güzel bir şey, kitabı hı hı. var. O da aslında ikisini de kaybettiğimiz şairler. Ee, biri Nilgül Marmara intihar etti. Hı hı. Ee, Diden Madak'ta kanser hastalığından vefat etti. Ee, artık büyü bana. Ekmeğini, ekmeğini salatanın suyuna banma. <gülüyor> ben artık büyüyüm Füsun. Büyümeye karşı bir büyüyüm. Hı hı, ee, hı. Şimdi burada bir yandan e, bu büyüme ve ayak kırıklığı ilişkisi çok mühim. Ama sanki bunu e, o hayal kırıklığını nasıl gösterdiğimiz, nasıl karşıladığımız ee, hmm. önemli Hı -hı. olsa gibi. Evet. Ee, Tina'nın e, hayal kırıklığını bu kadar derin yapan şey yabancı olması Hı -hı. Değil Hı -hı. Mi? Hı -hı. Ee, ve bir yandan e, kendi yaşadığı çünkü bir bale balerinde, Balerin, evet. evet bir balerinken bir bakıcı olarak yabancı bir ülkede yaşamak zorunda kalması, Al işte bir hayal kırıklığı daha. Evet yani yani ve tasavvur e, ettiği, <gülüyor> kurguladığı <gülüyor> gerçeklik <gülüyor> kendiliği ilgili yarattığı e, imge. Parçalanıyor orada evet. Yani <gülüyor> burada iki meslek arasında bir hiyerarşi kurmak adına değil Ama e, balerin olmak istemiş birisi Bakıcı olmak zorunda kalıyor e, Burada tabii çok büyük bir hayal kırıklığı var Sonra bir de karşılaştığı insanlar onda hayal tabii. kırıklığı yaratıyor e, Ve bu ayak kırıklığı karşısında belki de en büyük ayak kırıklığını da kendi kendine yaratıyor Çünkü e, bu Yaşadığı yerde var olmak için yeterince güçlü olmadığı Yeterince cesur davranmadığı hesaplaşmasında yaşıyor sonunda <gülüyor> Aslında sanki e, yaz dediğimiz şey Yani <gülüyor> e, ölüme giden bir kadın var Ve onun kendi yaşamına dönüp bir bakışı var Bir yası var Ve bu yaz aslında e, nasıl bir hayat yaşadığımız Bizim o nasıl duyguyla baktığımıza ...da bir işaret... E, ...ve sanki hep Tina'da... ...o hayal kırıklığının izlerini görüyoruz... Hı hı. ...ve evet yabancı olması... ...senin dediğin hı hı. gibi... E, ...bunu e, perçinliyor... Yabancı olmanın pek çok şeyi var... ...bir kere mesela senin romanın... ...yine önemli özelliklerinden biz... ...dille çok uğraştığın belli... Hı hı. E, ...orada bir dil hatta böyle sonlara doğru romanın... ...gittikçe böyle bozulan çünkü... Hı hı. ...değil mi e, Gürcü... ...şeyler de var, ifadeler evet. de var. Ama Türkçe düşünüyor. Hı hı. Fakat o dil böyle sürekli bir e, şey halinde. Şimdi hem dil... ...çok çok mühim bir konu. Bir yandan o aşkını kaybediyor. Değil mi? Ailesinden uzak. Hı hı. O biriciklik hissini ona verebilecek. Hı hı. Kendisini olumlayabilecek. Pek çok şeyden... E, ...yoksun. Hı hı. Ve bu da ondaki şeyi... E, daha da aslında... Hı -hı. ...pekiştiriyor... ...bayağı evet. kırıklığını... Evet. ...tabii işte onun için anneye dönüyor... ...onun için Hı -hı. annesini hatırlıyor... ...ve annesine sesleniyor... ...onun yanına çağırıyor... ...o olsun istiyor yanında... E, ...çünkü galiba işte ölürken... E, ...onu doğuran kadını anmak... ...ona sığınmak... ...onun kucağını asfaltta yatarken... ...onun kucağındaymışçasına yaşamaya çalışmak var orada... ...ve orada bir sahne var diye bunu söylemeyeceğim ama... ...gerçekten... E... Çünkü bir sokak köpeği var, hı hı. onunla kurduğu bir ilişki, onu roman okuyanlar sürprizü bozmayalım. Ee, evet. Orası böyle, insanı gerçekten çok yoğun duygular hı hı. yaşattırıyor hı hı. o kısım. Ee, ve o biriciklik hissinin ne kadar aslında hayati bir önemi olduğunu e, dair. Onu hı hı. Çünkü gerçekten dikkate alanda, e, gerçek anlamda hisseden de o sokak köpeği. Evet, evet. Ee, yani dille ilgili şunu da söyleyeyim ee, Söylediğin şeyler çok memnun ettim Mutlu etti beni şunu söyleyeyim Şimdi tabii görücüce düşünür aslında Normalde karakter <gülüyor> Çünkü ana dili görücü Ama ben görücüce bilmediğim için görücüce yazamam Ama bu bir avantajda Şimdi okurla karşılıklı bir anlaşma yapıyoruz aslında Şunu diyoruz yani Bu karakter Türkçe düşünüyormuş gibi Yazacağım ben Sen de buna inanacaksın İnan İnanıyorlar da genellikle <gülüyor> neyse ki ...iyi yazılan metinlerde... ...ben de okuduğum metinlerde... ...bunu yaşıyorum... Ee, ...sonuçta bunlar yaşanmış gibi yapıyoruz... ...bir mış gibi yapma hikaye <gülüyor> hikayesi edebiyat... Ee, ...ve orada aslında o bozukluk... ...yabancılık, o dildeki yabancılık... ...bizim kendi dilimizde düşünen... ...ve son dakikalarını yaşayan... ...bir karakterle karşılaşmamız... Ee, ...o yabancılığı hep bizim de... ...hissetmeye ihtiyacımız var... ...ve onu hissettiğimiz halde... ...o karakterle bağ kurabilmemiz... ...belki burada... Aslında kendi önyargılarımızla yüzleşmemiz e, yabancı. Birinin Türkçesini duymaya açık olmamız. Buna bir çağrı olarak Hı -hı. da düşünebiliriz bunu sanki. Hı -hı. Evet. Şimdi e, bu e, e, hayal kırıklığı meselesinde e, neden böyle hayal kırıklığı? Yani bir yandan işte programdan var? şimdi konuyu bağlayamadım ama bir hayal kırıklığına uğramak var bir de uğratmak var. Ve Tina'nın ...Özel İlhan Ay'ı, İlhan Ay'ı... Evet. ...değil mi? Hayal kırıklığına uğratmakla ilgili... Hı hı. ...bir e, sancısı, acısı var... ...bir evet. taraftan. Evet, kavehi de var aslında. Hı hı. Kavehi de. Hı hı. Evet. Ve hayal kırıklığına uğramak kadar aslında... ...fena bir şey, hayal kırıklığına uğratma korkusu. Hı hı. Ve bunu anne-çocuk ilişkisinde... ...mesela çok sık rastladığımız... ...ebeveynlerle çocuklar... Hı hı. E, ...çocuklar anne-babaların hayal kırıklığı uğratmakla... ...ilgili korkular yaşıyor yaşa yaşarken... ...anne-babalar da çocuklarının hayal kırıklığına uğratmakla ilgili korkular. <gülüyor> Onlara yeterli hayatı, yeterli olanakları sunamamakla ilgili, <gülüyor> başka ya da yeterince iyi anne, yeterince iyi baba olamamakla ilgili. Değil mi? Ve bu aslında onları hem çocuklar için hem ebeveynler için daha çok hata e, yapma olasılığı. Mesela bir e, rehberlik araştırma merkezinde çalışan bir arkadaşım söylemişti. Zeka testi için getiriyorlar çocuğu ve çocuk üstün zekalı çıkmıyor. ...anne Hı -hı. baba neredeyse döverek... Böyle ...iterek of. merdivenlerden... Hı -hı. ...sen nasıl üstün zekalı... ...oradaki yaşadığı anne babanın yaşadığı bir hayal kırıklığı. Hı -hı. Benim çocuğum nasıl... ...üstün zekalı olamaz. Hı -hı. Çocuğun yaşadığını ise... E, ...tahayol edemiyorum. Hı -hı. Hayal edemiyorum. Oradaki Hı -hı. yaşadığı üzüntüyü... ...ya da şeyi... Hı -hı. E, ...bu... ...korku da çok temel şeylerden biri Hı -hı. olsa gerek. Böyle. Evet. <gülüyor> yani şöyle bir şey aslında... Bu ...bütün bu söylediklerinin hareketli... ...hepimiz kendimizle ilgili bir, bir şey inşa ediyoruz. Bir ego ideali. ego ideali inşa ediyoruz. Ve sürekli olarak ona ulaşmak için mücadele ediyoruz. Bu belli bir düzeyde olduğu zaman... ...tabii ki geliştirici Hı -hı. ve faydalı bir şey. Ama... ...bazen e, muhtemelen de çocukluktan itibaren... ...anne babalarımızdan aldığımız... ...ve içselleştirdiğimiz evveynlerin de... ...katkısıyla... E, ...bu fazlasıyla... ...büyük idealler olabiliyor... ...ya da kendi gerçekliğimize uzak idealler olabilir... ...başkalarının bize... E, ...zorla neredeyse... ...kabul ettirdiği... ...belki ne bileyim işte tiyatrocu olmak istiyor... ...ama ona mühendis olması... Evet. E, evet. ...ideali ezberletilmiş olduğu için... ...sürekli aslında... ...kendisine ait olmayan bir arzuyunun peşinden koşar hale geliyor ve e, bu iki çift, e, çift bir hayal kırıklığına yol açıyor. Bir, ebeveynine hayal kırıklığına uğratmanın, yaşa, uğratmaktan dolayı <gülüyor> bir problem yaşıyor... ...bir de kendi kendinde hayal kırıklığına uğratıyor. Çünkü aslında özünde arzusu başka bir şey. Evet. Ve kendine ihanet etmiş olmanın getirdiği bir hayal kırıklığı var. <gülüyor> Dolayısıyla evet yani o kadar çok boyutlu bir kavram ki bu hayal kırıklığı... <gülüyor> ...annelerimiz babalarımızdan aldıklarımız... <gülüyor> e, içselleştirdiğimiz sesler... ...bir de kendi sesimiz var... ...bazen o ses bastırılıyor... ...bazen <gülüyor> hiç duyulmaz oluyor... ...bazen arada cılız da olsa duyabiliyoruz... E, ...ve hem hayal kırıklığı uğratmak... ...hem hayal kırıklığı uğramak... <gülüyor> e, ...bunlar hep iç içe geçiyorlar... ...bunun bir çözümü var mı... ...hayal kırıklığı hep olacak bence... E, ...ama en azından... ...belki de işte o karşılaşmaları... ...olabildiğince... Iı, akışkan hale getirmek ve iyileştirici olmaya çalışmak evet. belki de. İşte bu e, programı aslında yaparken de düşünürken, bu başlığı seçerken ben uzun zamandır işte bir gündeki köşemde de hayal kırıklığı meselesine çok sık hmm. değiniyorum. Sebebi de şu sanki günümüzde modern dünyada hayal kırıklığına uğrama şeyimiz çok daha fazla artmış durumda. Hmm. Çünkü e, bu medyanın şeyi ya da tüketim toplumunun ...insanlarda kışkırttığı... ...imkansız olanı... ...isteme ile hmm. ilgili... E, e, ...propaganda, reklam... Hmm. ...ya da ona göre kültür... ...bir sınırsızlık mesela... Izledi ...izlediğimiz dizilere bakalım... Hmm. ...yabancı dizilere, filmlere... Bir ...limitsiz diye bir hmm. dizi var mesela... Hmm. ...kendi böyle sınırlarını... ...her şeyi duyan, gören... ...ölümsüz... Ee, ...sanki böyle bir şey, bilinç dışında o tüm güçlük arzusun sürekli kışkırtılıyor gibi geliyor bana. Hmm. Ve bu da sürekli hayal kırıklığına karşı daha savunmasız hale getiriyor insanları hmm. diye düşünüyorum günümüz toplumunda. Ee, ve bu e, eskiden yoktu benim çocukluğumda. Zeka testi için anne, babalar, mesela böyle kurslar da varmış zeka testinden geçmek için kursa gönderiyor çocuğunu. O teste çalışıyor. <gülüyor> Evet, evet. Ee, ...bu kadar şey değildi... ...yani bireyin e, bu kadar... ...ön plana çıkması... E, ...bireyleşme elbette güzel bir şey ama... ...bireyin bu kadar ön plana çıkartılıp... bunu bir sınırsızlık ve bir üstünlük... ...şey üzerinden... Hı -hı. E, ...olumlanması... ...sınırım ciddi bir e, şey... ...günümüzün Hı -hı. ruh sağlığı meselelerinden... ...birisi olsa evet, gerek. Evet çok yoğun bir rekabet sistemi... ...söz konusu... E, ...sonuçta ve o rekabette... ...yani gerçekten... Ee, ...o yarışa girmek... ...ve kazanmak ideali... ...ve hep e, tabii... ...önümüzde bir de rol modeller var... <gülüyor> Ee, ...televizyon gibi bir e, aygıt var... Ee, ...internet gibi bir aygıt var... ...ve bu kadar bize... ...bir de şöyle bir şey var aslında... ...gerçeklik sunulmuyor buralarda... ...ya da sosyal medyaya <gülüyor> baktığımız zaman... ...aslında bir sürü hayat çıkıyor karşımızda... ...çok mutlu, çok zengin... ...çok konforlu, çok şahane... ...hep gezen, hep gören, hep mutlu aileler görüyoruz... Bize sunulan bir gerçeklik var, yani bir şey var ve biz bunu gerçeklik olarak tanımlayarak oraya ulaşmaya, onu bir ideale dönüştürerek ona ulaşmaya çalışıyoruz. Bu o kadar bir taarruz halinde hayatımızın içine giriyor ki kendimizle ilgili aslında belki de komplekslerimizi çok fazla tetikleyen ve ya da komplekse dönük, kendi yani gerçekliğimize bakışımızı bir komplekse dönüştüren hı hı. bir etkisi var bunun. Ve burada tabii hayal kırıklığıyla bağlantılı, böyle vaktimiz olursa oraya da böyle değiniyor olacağız, haset. Hı hı. meselesi. Hasetle kıskançlık arasındaki fark kıskançlıkta o güzel bir şey ve benim olmalı ve rakip var. O güzel bir şey ama kimsenin olmamalı. Hı hı. Haset. Yani aslında kimse e, mutlu değil, mutlu görünüyor. Hı hı. E, ve başkasının mutsuzluğundan da böyle keyif hı hı. alma durumu. Orada böyle işte Kedinin ciğeri, e, al alamadığı ciğeri mundar evet, demesi, evet, e, demesi evet, gibi evet. bir durum. Ve bu asette de tüketim toplumunun önemli şeylerinden birisi duygu. Hı -hı. Hepimizde biraz var bu. Ama bazılarımızda biraz daha yüksek olduğunda bu hem iç huzurumuz için Hı -hı. E, önemli bir engel teşkil ediyor. Hem de normal hayat akışımızı ya da tercihlerimizi belirlemekte sorunlara sebep. Olabiliyor. Bir de burada tabii şey var başkalarına göre belirlenmek diye evet. bir şey var. Yani Hazretin temelinde bu var. Yani kendi kendine mücadele ya da kendini geliştirmek, kendini bir yere getirmek değil de başkalarında ne var ve bende niye yok üzerinden bir karşılaştırma Hı -hı. üzerinden kurulan bir şey var. Ve bu da insanın bütün bir hayatını koca bir hayal kırıklığına dönüştürme Hı -hı. olasılığı çok çok yüksek. Çünkü aslında biz ne yaparsak yapalım dünyanın en şahane hayatını bile kursak. Başkalarının hayatlarıyla kıyasladığımızda hep eksikliğimizi görürüz. Çünkü bizde olan bir sürü şey onda yoktur. Onda olan bir sürü şey bizde yoktur. Bunun dair böyle çok enteresan bir örnek. Böyle yeni e, doğum yapmış böyle iki danışan. E, ve bunlar aynı bebek yogası şeyine gidiyorlar. Böyle bir etkinliğe. Ve birbirini tanımıyorlar. Haberleri yok elbette. Hı hı. Ve ikisi de e, diğer anneler için onlar çok iyi anne, ne kadar mutlular, <gülüyor> ben niye bu kadar mutlu... çünkü Annelik zor bir iş gerçekten. <gülüyor> ee, ve e, birbirlerini mesela şey zannediyorlar, daha iyi anne hı hı. ve üzülüyorlar. Hı hı. Halbuki aynı e, yerdeler. Evet, evet. Dertlerini Onu... paylaşsalar aslında birbirleriyle rahatlayacaklar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama herkes başkasına ben ne kadar iyi anneyimi mi? Evet. oynadığı için evet. değil mi? Oradaki Çünkü o zaman kendi kendisiyle tam yüzleşme yüzleşmek istemiyor. Ee, halbuki çok içten bir şekilde ya ben şuralarda hata yapıyorum. Sen nasıl idare ediyorsun diye bir konuşma başlasa çok e, sağlıklı ve çok dayanışmalı, çok hoş dostluklar, kız kardeşlikler <gülüyor> doğabilir oralardan. Hı <gülüyor> hı. Ama ve bu böyle tüketim toplumunun, yani oraya bağlıyorum, evet. tüketim toplumun sözünü <gülüyor> evet, evet. e, kışkırttığı da bir şey. Hı hı. Değil mi? Reklamlarda, dizilerde, Tabii. filmlerde böyle... Mükemmellik, iyi, mükemmellik. Evet. mükemmellik sürekli pompalanıyor. Yani mükemmel olması bekleniyor insanlardan. Hı hı. Ve e, dolayısıyla bu da e, bir başarısızlık duygusu yaratıyor, ister istemez. Evet, istersen burada tamam. bir ara verelim mi? Bir tamam. arası. Tamam. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Tamam. Tell <Gülüyor> me What are the chances This bottle could keep me in line Without you by my side And tell me What are the chances of me meeting you in the rain Nothing to say I have Watching me closely, then you just left. I had a dream, turned into nightmare. You were light, now only darkness I see. You were all I desired. Tell me, please What are the chances Of me leaving those open wide Of you coming in with a smile And tell me What are the chances of me Meeting you in the rain With nothing to say Second chances Tell me Please Is this the end? Cause I've run out of chances My friend I've run out of chances Tell me Please I'm close to myself I feel beaten And broken again beating it Tell me, me? me Açık geldi devam ediyor. Merhaba. Eee normalin sınırlarında eee hayal kırıklığını konuşmaya devam ediyoruz Irmak Zileli ile beraber. Ee, ...en son e, ego idealinden e, bahsediyorduk ve tüketim toplumunun nasıl, nasıl kışkırttığından, fanteziye Hı -hı. aslında yönelttiğinden. Ee, soru şöyle, şuradan devam edebiliriz diye düşündüm. Neden hayal kırıklığı? Böyle sözlük tanımına baktığımızda e, amaçladığımız, umduğumuz ya da arzuladığımız bir şey gerçekleşmediğinde meydana gelen şey... ...hissettiğimiz şey olarak tanımlanıyor. Ee, ...ve bu, fakat şöyle bir mesele var... ...burada amaç da, umut da... ...arzu da çok farklı şeyler... Ee, ...en temel olanı... ...arzudan yola çıkarsak... ...acilen ihtiyaç duymak... ...bir şeye, onu neredeyse... E, ...var etmeye çalışacak kadar... ...özlem duymak... Ee, ...bu arzu... E, ...psikolojinin de böyle temel şeylerinden... ...psikodinamik teorinin özellikle temel... ...kavramlarından birisi... Ee, ...o arzu öyle bir şey ki diyelim e, yalnız kalamama Hı -hı. meselesi... ...bir çocuk için e, annesinden uzak olmak, e, yok olmak gibi bir şey. Hı -hı. Yani ya da bir çocuğun yaşadığı açlıkla, yetişkinin yaşadığı açlık çok farklı. Çocuk aç kaldığında gerçekten bütün vücudu parçalanıyormuş gibi Hı -hı. E, hisseder. Ama yetişkinse onu erteleyebilir... Hı -hı. Ne de olsa çünkü sanki hep açık alacakmış gibi sedar daha doğrusu hmm. e, terk edilen e, ya da terk edildin diyelim sevgilisiyle ya da eşiyle bir tartışma yaşadı ve eşi ona surat astı e, o kişiye kadın ya da erkek birden sanki bir ilişki bitmiş gibi sedebilir hmm. oradaki o arzusu yani o çocukluk döneminden o çocuksu benliği e, harekete geçmiştir o suradı. ...ve ayrılığı bir süreç gibi düşünemez. Hı hı. Yani sanki bir hareketle... Bir anda de, oluverecek bir şeymiş evet, gibi. Bir an, evet, Her şey yakılıp öyle. yıkılabilecekmiş gibi sanki değil mi? Evet. evet. Ve o da böyle e, ona dayanmasını... ...hatta böyle bağırır. Mesela çok çocuksu tepkiler verir, hı hı. verebilir... ...o sırada, yetişkin olsa da... ...o kişi. Hı hı. Ve burada arzudan kaynaklı ve bunu sonradan... ...biz böyle çok rasyonize edebiliyoruz. Akılcılığa ıştırabiliyoruz. Umut daha farklı, yani... Arzu da olmazsa sanki yok olacağım Hı -hı. duygusu varken umut da e, o umut ettiğimiz şeyin gerçekleşmeyeceğini de öngörürüz. daha Biri düşünsel vardır her zaman. Evet. Hı -hı. Biri daha içgüdüsel, diğeri daha düşünsel, bilişsel bir süreç. Hı -hı. Yani umut varsa umutsuzluk da var. Hı -hı. Umut ettiğimiz şey gerçekleşmeyebilir. Ama bir de e, gerçekleşmeyeceğini bile bile umut etmek Hı -hı. noktası var. ...şimdi Tina üzerinden, bir roman karakteri üzerinden aslında böyle hmm. e, yola çıkarsak... E, ...Tina'nın e, ayak kırıklığına neden olan... ...arzuları, umutları, amaçları hmm. üzerinden hmm. neler söyleyebiliriz... Hmm. ...bu evet. bakış açısıyla? Ee, şimdi aslında tabii biraz hayatla da ilgili bir şey var ya orada... Yani ...Tina'nın e, suçlayabileceği kişiler, etrafındaki kişiler değil... Kavehi suçlayamaz, annesini suçlayamaz babasını. Belki babasıyla ilgili biraz daha farklı. Ee, ama onun, onun hayal, hayal kırıklığı yaşatan şey bu toplum düzeni. Bu dünya düzeni. Bu yaşadığımız Nefes. evren aslında. Yani kişiler değil. Ee, evet. <gülüyor> Ve bunu demen çok güzel oldu. Çünkü benim mesela hayatımda böyle önemli kitaplardan birisi. Jean Emery. Ameri diye bir e, suç ve kefaletin ötesinde diye Metis'ten çıkan Hı -hı. bir kitabı var. Jean-Ameri e, toplama kampından sağ çıkmış birisi. Ve orada şundan bahsediyor. Entelektüelleri eleştiriyor. Toplama kampındaki. Hı -hı. Diyor ki onlar diyor kafalarındaki bir dünyada yaşıyorlardı. Hı -hı. İdeal bir dünyada. Ve bu yüzden yaşadığımız o saçma akıl dışı durumu kabullenemiyorlardı. Hı -hı. Hem bu yüzden acı çekiyorlardı. ...çok hı hı. daha fazla... ...hem de bizim başımıza bela alıyorlardı... ...nasıl bela alıyorlardı... ...diyelim nazi subaylara böyle koğuşlara... ...giriyorlar... E, ...denetleme için... ...normalde ka herkesin kalkıp önlerini iliklemesi gerekiyor... Hı hı. ...fakat sorun şu ki... ...önlerini ilikleyecek bir düğme ve... ...düğme deliği yok... ...ve tabii entelektüeller bu duruma isyan ediyorlar... <gülüyor> <gülüyor> ...nasıl... <gülüyor> böyle, ...böyle saçma şey mi olur diyorlar ve... E, ...ya öldürülüyorlar... ...ya e, şiddete maruz kalıyorlar... ...ama diğer haktan kişiler... ...böyle iliklermiş gibi yapabiliyorlar... Evet, ...önlerini. Evet, evet. Ve e, o kitapta böyle kafamızdaki gerçeklikle... ...bunu siyasi şey olarak da... ...çünkü senin böyle... ...12 Eylül dönemine dair... Hı -hı. ...romanlarında bahsettiğin kısımları da düşünürsek... Hı -hı. ...böyle kafamızda Hı -hı. bir gerçeklik var... ...ve o gerçekliği sanki dışarıda arıyoruz. Hı -hı. Ve bulamadığımızda da... ...müthiş bir ayar kırıklığı. Hı -hı. Evet, tabii. Yani e, aslında... E, ...bu... ...bütün dünyada bence devrimcilerin çok temel e, meselelerinden biri. E, gerçeklikle, çünkü gerçekliği olduğu gibi kabul ettiği zaman... ...onunla günde, gündelik hayatın içerisinde, hayatın içerisinde mücadele etmesi... ...o düzeni değiştirici hamlelerde bulunması gerekiyor. Ama çok daha e, bir ideal yarattığında... ...olması gerekenler, olması gereken şu, olması gereken bu diye konuştuğu zaman... ...o zaman aslında... E, ...belki de biraz daha az pratin içine girecek... ...ve sadece konuşmuş oluyor... ...aslında... Yani ...ve bir boşa giden bir e, çaba da olmuş oluyor orada... Böyle zeki, ...sanki... ...Zeki Demirkubuzlu'nun yönetmen... ...böyle bir gün sohbet ederken... Hı hı. E, ...şey dedi bana... E, ...o cezaevine giriyor... ...işte 19 yaşındayken giriyor galiba... ...benim için böyle bir dağılma anı olmuş dedi... ...yani inandığım bir değerler ve... Şey, ...ideoloji idealler vardı... Ve o cezayne girmek bir duvara toslamak gibiydi hmm. ve ondan sonra ben e, dünya görüşüm, hayat felsefem tekrar her şeyi yeni baştan hmm. e, kurmak zorunda kaldım. İşte ama başkaları inadına o duvara kafa vurmaya devam ediyordu hmm. Hmm. ve orada o körü körüne ideallere ki e, o bir tarafıyla böyle saygı duyulacak da bir şey hmm. bir yanıyla çünkü onun böyle geliştirici pek çok bazı yönleri de olabiliyor hmm. ama orada gerçekliği bunu sadece ideolojik olarak değil hmm. ...normal ailemizden aldığımız bir idealler dünyası var. Ve onu bekliyoruz dışarıdaki dünyada. Hı hı. Mesela örnek bir e, Irak'ta... E, ...İntihar eden Amerikan askerleriyle ilgili bir psikolojik bir çalışma yapılıyor. Ve görülüyor ki bu askerlerin çok büyük bir kısmı... ...böyle iyi aile çocukları. Yani çocukken hiç oyuncak silah verilmemiş... ...hiç e, savaş filmi izletilmemiş... Hı hı. Hep böyle işte dürüz vesaire şey olması gerektiğini insanların aslında iyi olduğuna dair böyle bir algı e, Hı -hı. yaratılmış, Hı -hı. böyle bir fil dizisini büyütülmüş çocuklar Hı -hı. ve bu çocukları birden savaşın ortasına bırakınca e, dağılabiliyorlar Hı -hı. ve bu evet. e, ve buna dair de be çocuk ile ilgili artık farklı yaklaşımlar teoriler Hı -hı. E, geliştiriliyor Hı -hı. bu tür çalışmalardan yola çıkarak. Hı -hı. E, Oradaki kırılma gibi yani mesela ben özel ki günümüzde sürekli böyle bir kırılma anı neden insanlar böyle niye hmm. böyle davranıyorlar ee, hep böyle iyi görmek hmm. kafamızdaki gibi insanları kendimiz gibi bilmek. Evet aslında bir yandan da şu var kendini de tam bilmemek var burada hmm. çünkü aslında iyi, iyi saf iyi diye bir şey yok yani hmm. belki de aslında kendi içimizdeki kötüyle karşılaşmamak için dış dünyada bir ideal yaratıyoruz. Çünkü kendimiz gibi bilmek dedin ya Hani o bir ipucuyu buradan yakalarsak Dış dünyayı yani bir ideal yaratmamızın altındaki motivasyon Kendimizdeki karanlık taraflardan, gölgelerimizden kaçmak olabilir Ve dış dünyada bunun aksiyle karşılaştığımız zaman Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz evet. Ve bir kırılma yaşıyoruz Çünkü aslında kendi gerçeğimizle de karşılaşmış oluyoruz <gülüyor> Belki de daha sağlıklı olan ee, ...iyinin de kötünün de insana dair bir şey olduğu... ...yani insana dair, insana ait olan hiçbir şey bana yabancı değildir... Evet. ...düsturunu bir e, kabul etmek... ...ve e, dolayısıyla kötücül taraflarımızı da alıp... ...onu dönüştürmeye çalışmak belki... ...hani haset diye konuştuk... Hı hı. Yani ...bir insanın içinde haset de olabilir... Evet. ...bunu nasıl işlediği, bunu neye dönüştürdüğüdür esas olan... ...dolayısıyla aslında kişinin hem kendine bakarken... ...hem dış dünyaya bakarken... E, ...kötülükleri yok saymak yerine... ...onları görmek, tespit etmek, kabul etmek... ...ama çünkü bana öyle geliyor ki... ...bastırılan her şey, yok sayılan her şey... ...çok fena bir şekilde geri dönüyor. Evet. Ve burada zaten böyle Melanie Klein'in... ...işte iyi ve kötü nesneleri birleştirmek dediği... ...şey de tam da öyle... ...iyi nesne, kötü nesne... Böyle anne memesiyle Hı -hı. bağlantı kuruyor Marilyn Klein. Onu bir bebek için meme her şey. Hı -hı. Onu o dünyayla şeyi hayatta kalmasının Tabii, koşulu. Yaşam kaynağı. Yaşam kaynağı. O yanındayken, onu emerken o dünyanın en iyi şeyi, iyi nesne. Hı -hı. Hı -hı. Ama ondan uzakken işte anne bir yere gitti. Hayal kırıklığına uğrattığında. Evet hayal kırıklığına uğrattığında artık meme yok. Hı -hı. O kötü nesne. Şimdi bu iyi ve kötü nesneleri e, birleştiğinde o gri alan siyah ve beyaz Hı -hı. birleşmediğinde mesela bunu şeyde görüyoruz mükemmelliyetçilik de Hı -hı. siyah ve beyaz insanlar ya çok kötü Hı -hı. ya çok iyi. E, insan, o iyi insanların olumsuz yanlarıyla en ufak bir olumsuz yanlarıyla karşılaşınca da büyük bir hayal kırıklığı Hı -hı. ve kendimizle ilgili de. E, ...kurduğumuz o iyi şeyde... Hı hı. ...bir olumsuzlukla karşılaştığımızda... ...büyük bir hayal kırıklığı. Ve yıkıcı bir öfke belki de... kendi yönelik de hı hı. olmak hı hı. üzere. Hı hı. Ve aslında belki de hayal kırıklığının panzehiri... ...bu mükemmeliyetçilikten sıyrılmak ve belki... ...siyah beyaz diye bakmamak aslında. Tabii. Ee, biraz da şu hani çok klişe gelen bir laf var ama... E, ...klişelerin hepsi her zaman... ...çok kötü değildir... E, ...olduğu gibi kabul edebilmek... ...hayatı, kendini, dış dünyayı... ...bu şey demek değil... ...olduğu gibi kabul teslim etmek, olmak değil. teslim olmak ya da... ...zaaflarına mücadele etmemek değil... ...ama önce bir olduğun şeyi bir kabul etmek... ...ve onun hmm. üzerine bir şey inşa etmek... Hmm. ...bu belki de hayal kırıklığını... E, ...azaltacak bir şeydir. Evet, e, hatta o kadar şeye varabiliyor ki... ...bu mesela ilişkilerde görüyoruz... ...herkesin kafasında e, bir... Ee, şey var senaryo var <gülüyor> mesela benim bir aşk senaryosu ben şimdi yazdım o şimdi bana yazacak şu <gülüyor> saate kadar yazmazsa beni sevmiyor <gülüyor> İşte kesin sevmiyor. Papatya falan <gülüyor> daha iyi olabilir aslında <gülüyor> değil mi o şeyi böyle bir o senaryo gere de arkadaşlıkla ilgili o işte şu anda benim yanımda olmadı o yüzden o iyi bir arkadaş değil <gülüyor> halbuki o sırada onun ayrı bir dünyası var o arkadaşının ve başka meseleleri var. Fakat hemen o senaryoya uymayan herhangi bir sorun, aksilik olduğunda... ...bunu bir şey gibi yaşamak. Bir sonmuş gibi yaşamak. Hemen bir netleştirme, Net... aslında bir nokta koyma çabası da var burada. Ama koyamıyor da tam. Evet. Ve bu da bir çatışmaya, içeride Hı -hı. bir kaygı. Acaba öyle mi değil mi? Hı -hı. Yani öyle olması için bir korku orada ortaya çıkıyor. Hayal kırıklığına uğrama korkusundan korkma. bir hayal kırıklığına uğratacak mı Hı -hı. korkusu. Evet. Evet, eski alışkanlıkların belki bir ürün olabilir Çocukluktan gelen bir şey olabilir tabii ki Bu da mümkün ama e, Şey dedin ya o çok gerçekten çok e, Olgunca bir tutum Bunu yap, yani e, Büyümek evet e, Büyümek bazı handikapları olan bir şey olmakla birlikte Bir taraftan da çok insanı rahatlatan Zihin olgunlaştıran Belki de olgunlaşmayla büyümeyi ayırmak lazım e, Ötekinin Öteki insanın yaşam koşullarında Ne olup bittiğini ...hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğimiz bilgisini... ...kapıyı hı hı. önce kabul etmek ve cebimize koymak... ...ve her hı hı. şeyin bizimle ilgili olmadığını... Evet, burası önemli, her şey bizimle ilgili değil. <gülüyor> evet. Evet. Eğer her şeyin bizimle ilgili olmadığını... ...bir kabul edersek... ...hayal kırıklığına da daha az uğrarız <gülüyor> galiba. <gülüyor> ve bunu mesela o... ...her şey bizimle ilgili olması meselesi... Diyeyim, ...iş yerinde, aile içinde... ...böyle her şeyi kişiselleştirme. Hı hı. O gün e, müdürün sana selam vermedi. Eyvah! Hı. İşte i̇şim benim benden memnun değil. Acaba işimden mi olacağım? Halbuki müdürün kafasında bambaşka bir şey var. Evet. O sırada seni göremiyor. Ya ya da iş arkadaşının bir davranışında... hemen şahsileştirme hı. ya da işte eşi ona surat asıyor ya da bir şey oluyor. Hemen onu şahsileştirerek benle ilgiliymiş, kendisiyle ilgiliymiş hı. gibi algılaması onda büyük bir ...sürekli bir hayal kırıklığına karşı bir tetikte olma. Çünkü egosantrik bir çağdayız bence. Yani e, senin tüketim toplumu gibi oldu bu ama... <gülüyor> <gülüyor> bunu söylemek zorundayım. E, yani e, şöyle bir şey söyleyeyim mi? Ben yazma deneyimim üzerinden bir <gülüyor> e, kendi deneyimimi açık, açık ederek belki faydalı olur. E, çok fazla kendimize dönüyüz ve çok fazla kendimizle meşgulüz. E, kendiyle meşgul olmak, olmak bir yanıyla iyi bir şey kendini değiştirici, dönüştürücü bir etkisi varsa... ...ama bir yandan da kendine gömülmemek gerekiyor. Benim mesela yazma yolculuğumda... ...son bakış bu anlamda bir başkasına bakma deneyimi olarak... ...bir <gülüyor> e, çok dönüştürücü bir etki yarattı. <gülüyor> ve kendimdeki egosantrik taraflarla... ...yüzleşmemi ve bir parça oradan çıkabilmemi sağladı. Onun için hani bu her şey benimle ilgili meselesi... ...bende de vardı, hala vardır pek çok zaman belki... Ama büyük ölçüde bundan e, bir başkasını yazmak, diğer romanlarda ki karakterler de ben değilim ama bana daha yakın karakterler. Ama Tina bana oldukça uzak bir karakter. Evet. <gülüyor> bana bu kadar yabancı bir karakteri anlamaya çalışmak, her şeyin benle İngiliz olmayabileceğini kavramı bana daha çok kavrattı aslında. <gülüyor> evet ve e, buradaki tabi. E, ...aya kırıklığı peki nasıl baş ediyoruz? Genellikle senin e, böyle dediğin gibi... ...yatsıma, inkar. <gülüyor> <gülüyor> e, buna dair böyle çok e, enteresan bir e, şey var. E, Milne'nin... E, ...When We Were Very Young adlı bir kitabından... ...bunu böyle Anna Freud e, kendi kitabını alıntı olarak koymuş. Üç yaşında bir çocuk ırmak. Ve odasında dört tane iskemle var. Bu iskemlenin birincisine oturduğunda... ...geceleri Amazon ırmağında... Akış yönünün tersine yol alan bir macera avcısı. İkincisine oturduğunda kükreyince dadısını ürküten bir aslan. <gülüyor> Üçüncüsüne oturduğundaysa denizde gemisini süren bir kaptan oluyor. Ama dördüncü iskemlede ki bu yüksek bir mama iskemlesi yalnızca kendisi hmm. yani küçük bir oğlanmış gibi yapmaya çalışıyor. Ee, ...böyle yazarın ifade etmek istediği... E, ...haz dolu bir fantezi evrenini... ...yaratmaya yarayan öğeler... ...her zaman çocuğun elinin altında... ...fakat onun gerçek görev... ...ve başarısı gerçekliği tanımak... ...özümsemek... Hmm. ...yani o, fante o fantezilere ihtiyacı var elbette... Hmm. ...ama mama iskemlesindeki kendisi... ...o çocuk hali... E ...nin öğreneceği şeyler... ...çok daha onun hayatını belirleyecek noktada... Hmm. ...şimdi bu iskemleler... ...artık günümüzde herkesin... ...odasında var... Hmm. Ve o fantejiler şeyinde işte yok 8K'lı televizyonlar, Hı -hı. oyunlar, şeyler bir fantazi gerçekliği içerisinde Hı -hı. E, yaşıyoruz. Böyle şeye girmeden evvel programa sana bir şeyden bahsetmiştim. Bir e, romancıdan bahsetmiştim. Hı -hı. Şöyle düşünüyordu o roman yazarı. Yazamamak şikayetiyle e, böyle terapiye başvuran biri. Ya bir yazsam Nobel ödülü alacağım Hı -hı. diyor. Ve yüzden yazmıyor. Çünkü yazarsa hayal kırıklığına uğramaktan Hı -hı. korkuyor. Ve bu yüzden de yazmaktan e, geri duruyor. Halbuki yaz, yazdığında o iskemleye, dördüncü iskemleye oturabilse... ...belki de gerçekten o böyle düdü alabilir. Hı -hı. Hı -hı. Çünkü bir şey ortaya koyacak. Bir evet. şey me meydana çıkaracak. Evet. Ama evet. fantazi dünyasında yaşamayı... Hı -hı. E, ...oradan va vazgeçtiğinde zaten yazmaya başladı. Hı -hı. Yani o iskemleleri... ...lazım çünkü gerçeklikle baş etmek çok zor... ...bazen Hı -hı. o fantezilere ihtiyaç duyuyoruz... ...ama orada kalmak... E, ...oradan tatmin sağlamak... Hı -hı. E, ...çok geriletici olabiliyor... Hı -hı. ...ne dersin? Evet yani bir de burada tabii şu var... E, ...konulan hedefin... E, ...yani fantezi dünyası olarak söylüyorsun sen... ...evet doğru bu bir fantezi... ...ama aynı zamanda... ...o kadar ulaşılmaz bir noktaya koyuyor ki... ...o kadar imkansız bir yere koyuyor ki... E, şeyi garantiliyor hayal kırıklığını garantiliyor ve bu sayede de aslında risk almamanın <gülüyor> e, neredeyse kendi yolları, yol, yolunu ayarlıyor her şeyiyle ayarlıyor ve hiçbir şey yapmamanın eyleme geçmemenin e, teorisini de pratiğini de her şeyiyle oluşturmuş oluyor İnsan zihni çok ilginç çalışıyor <gülüyor> gerçekten farkında olmadan kendimize tuzaklar kuruyoruz yollar açıyoruz ve sonra sanki bizim başımıza bir şey gelmiş gibi yapıyoruz Evet. ...aslında kendimiz yapıyoruz pek çok şeyi... ...kendini gerçekleştiren kehanet gibi yani evet. aslında... ...tabii... ...zaten ayar kırıklığına uğrama korkusu ayar kırıklığını... ...çağırıyor... E, ...çağırıyor... <gülüyor> ...yani o, o kesinmiş <gülüyor> gibi <gülüyor> hareket etmek... ...ve trafiğe çıkarken kaza yapacağım diye çıkarsan... ...büyük <gülüyor> ihtimal kaza yapma olasılığı evet. e, yüksek oluyor... Evet, ...bir de kendinle ilgili bu yazarla e, verdiğin örnek hikayesinden... ...ve kendimi düşünerek şunu söyleyebilirim ki... Belki de insanın kendisiyle ilgili başarı hedefleri koymak yerine... ...şimdi ve burada olmayı e, ve şimdi evet. ve burada ne yaptığıyla daha çok ilgilenmesi... ...daha geliştirici olabilir galiba. Evet. Ee, programın sonuna doğru tamam. geldik. Şimdi bir şarkıyla aslında Peki. programı e, bitiriyor olacağız. E, şarkı da benim böyle sık sık yazılarla da bahsettiğim Cold War. Hı -hı. Soğuk Savaş böyle filminden bir Hı -hı. E, soundtrack'den bir şarkı. ve hayal kırıklığıyla dolu bir aşk... ...hikayesini hmm. anlatıyor. Ee, geldiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dinleyicileri hayal kırıklığına uğratmamışız umarım. <gülüyor> Burada değil mi? O korku <gülüyor> acaba hayal kırıklığına <yukarı> uğratabilir miyiz? <gülüyor> evet, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Bizi, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Normalin Sınırları Klinik Felsefe Sohbetleri Hazırlayan ve sunanlar Alper Hasanoğlu ve Bülent Usta